Üç ihtiyar. Birinci ihtiyar. Gördüğün bu Ceylan aslında amcamın genç kızıdır. Daha çocuk denilecek yaşta evlenmiştik. Her şeyimiz vardı çok şükür. Bir sıkıntımız hariç huzurlu bir hayat yaşamıştık. Ah öyle bir sıkıntı ve dert ki ha bugün ha yarın deyip dile kolay tam 30 yıl boyunca dermanını bekledik ama olmadı. Çocuğumuz yoktu bir tek. Ben de bunun üzerine kara gözlü bir cariyeyi kuma getirdim üstüne. Cariyeden gürbüz bir oğlum oldu. Oğlan o derece güzeldi ki Yusuf misali yüzüne bakanlar güzelliği karşısında hayretlerinden küçük dillerini yutarlardı. Neyse, aradan on dört yıl geçti, oğlum kara gözlü, gür saçlı, yakışıklı mı yakışıklı bir civan merde dönüştü. Tam da o sırada bir iş için evimden, yurdumdan ayrılmak zorunda kaldım. Ayrılmaz olaydım keşke. Ne ki, kader bu, Anla düştü mü bir kez, silebilen hani nerede? Neyse, dallandırıp budaklandırıp sözü gereksiz yere uzatmayayım. İlk eşim olacak şirret amcam kızı Meher büyüye merak salmış. Benden habersiz sağa sola büyü yapar olmuş. Evdeki yokluğumu fırsat bilip, ikinci eşimi ineye, oğlumu da buzahaya çevirdikten sonra onları köyün çobanına satmış. Eve döndüğümde eşimin öldüğünü, oğlumunsa kaçtığını ve fakat nereye gittiğini bilmediğini söylemesin mi? Dünyam başıma yıkıldı o an. Elen beni benden aldı, kalbimi yaslar, gözlerimi yaşlar bürüdü. Eşimle çocuğumun yokluğunda matem dolu bir yıl geçirdim. Onların hayrına konu komşudan fakir fukaraya yemek vereyim dedim. Köyün çobanını çağırdım hemen. Dileğimi açıp bana bir inek göndermesini rica ettim. Gönderdiği inek meğer oğlumun annesiymiş. Nereden bileyim. Önümü giydim, bıçağı bile değilim. İneği yere yatırdım. Mübarek bana o kadar hazin ve ağlamaklı bakıyordu ki onu kesmeye cesaret edemedim. Derhal kesmesi için çobana gönderdim. Vurmuş bıçağı, yüzmüş derisini. Bir de ne görse iyidir dersiniz. Zavallı hayvancağızdan bir lokmacık et, Bir dirhemcik yağ çıkmamış. Bir deri bir kemikmiş mi yersem? Ah kestirmez olaydım keşke. Üzüntüm kederim kalbimi paramparça etse de, Baktım fakir fukara masa başında yemek bekliyor, Çobandan bu kez bana bir buzağa bulup getirmesini istedim. Meğer öz evladımı getirmiş bu kez. Uzağa beni gören de direğe bağlı ipini koparıp yanıma geldi. Etrafımda dönüp dolandı, üstümü başımı kokladı, dizlerime yapıştı. Onu böyle görünce gönlüm el vermedi kesmeye. Kararsız halimi gören çoban, "Aa, istersen ben keseyim dedi. Yok deyip isteğini geri çevirdim. Bana başka bir inek getirmesini rica ettim. Horoz seslerinin yükseldiğini duyan Şehrazat masalını burada kesip, ağarmakta olan güneşi işaret ederek, şimdilik bu kadar dedi. Ama kardeşi ısrar etti. Hükümdar aralarına girmedi. Bunun üzerine Şehrazat hükümdarın mahmur gözlerine bakarak, ''Eğer Efendimiz yarın geceye kadar bana izin verirlerse, bundan sonra anlatacaklarım, bu masaldan daha heyecanlı ve güzel olacaktır.'' deyip, hükümdarın cevabını bekledi. Düşündü Şehriyar, Hmm, masal gayet heyecanlıydı. Bakalım dediği gibi bundan sonrası daha da mı heyecanlı olacak? Zaten yarın bitirir, ben de onu cellatlarıma teslim ederim. Ardından şehrazata dönerek buyurgan bir dille, tamam, yarın gece devam edersin deyip, günlük işlerini görmek üzere hareminden ayrıldı. Bütün gece kızı için gözyaşı döken vezir, onun ölümden nasıl kurtulduğuna hayret ederek, bu sefer mutluluk yaşları dökmeye başladı. Akşam oldu, eğlenceler düzenlendi, yeni piçildi, nihayet gece yaklaşınca herkes bir köşeye çekildi. Şehrazat, eşi Şehriyar ve kardeşi Dinarzat'la baş başa kalınca, masalına kaldığı yerden devam etti. Bana başka bir inek getirmesini istedim çobandan. Karım olacak şu gördüğün taş kalpli ceylan hemen araya girip, Durun yahu ne yapıyorsunuz, baksanıza şu buzaya ne kadar iri ve semiz bunu keselim diye ortalığı velveliye verdi. Ondaki ısrarı anlamamıştım ve fakat buzayı kesmem mümkün değildi. Çünkü çok sevimli, cana yakındı. Sonuçta bir inek getirtip onu kestirdim. Fakir fukarayı biçtikten sonra ölen eşimle kaybolan oğlumun ardından hayır dualar etti ve çıkıp gitti. Ertesi sabah çoban koşarak yanıma geldi, konuşurken nefes nefeseydi. Beyim sana bir müjdem var, ellerini ovuşturarak, ama mükafatımı isterim. Meraklanmıştım, istediği mükafatı alacağına dair söz verdim. Kaygılı gözleriyle etrafını kolaçan ettikten sonra kulağıma şunları fısıldadı. Beyim, büyücülükten anlayan bu işin mahiri bir kızım var benim. Dün kesmeye kıyamadığınız buzağı ahıra götürürken o çıktı karşıma. Buzağıyı çok sevdi onunla oynadı bir süre sonra kulağını buzağının kulağına dayadı İlkin gülmekten kırıldı ve fakat hemen akabinde acı içinde ağladı Davranışlarına bir anlam verememiştim doğal olarak sebebini sordum Meğer ahıra götürdüğüm bir buzağı değil Adem oğlu Adem'miş hem de ne Adem vaktiyle kaybolduğunu sandığınız oğlunuzmuş Ağlamasına gelince çok üzgünüm ama kendiniz kesmeyip de bana kestirdiğiniz inek Gerçekte eşinizmiş. İşte meselenin iç yüzü böyle. Tabii ben bunları duyunca üzüleyim mi, sevineyim mi tam olarak bilemedim. Çobana vaat ettiğim miktarı verip onu evine gönderdim. Sonra hiçbir şey olmamış gibi eve döndüm. Şu lanet olası Ceylan'a işimin çıktığı yalanını söyleyip çaktırmadan çobanın ardı sıra seyirttim. Kızını da aldık yanımıza, doğruca ahıra gittik. Bir buzağı da olsa oğlumu sağ salim karşımda görünce, Hemen sarıldım boynuna, gözlerini öptüm, yanaklarını okşadım, sıvazladım çenesini. Görseniz sahte cennetteydik sanki. Kıza dönerek onu eski haline getirmesini, hizmetinin karşılığında neyim var neyim yoksa her şeyimi tekmil vereceğimi vaat ettim. Tok gözlüymüş kız, vaat ettiğim hiçbir şeyi kabul etmedi. Sadece iki şart sürdüler. Biri oğlanı eski haline çevirdikten sonra onunla evleneceğini, diğeri ise amcam kızı olacak şirret kadına büyü yapıp onu ceylana çevireceğini, ve böylece artık ne kendilerine ne de bir başkasına kötülük yapabileceğini söyledi. Ben ileri sürdüğü şartları canı gönülden kabul ettim. Bunun üzerine kız cebinden küçük bir tasçık çıkardı, içine iksirden birkaç damla su damıttı. Esrarengiz dilde bir şeyler mırıldandı. Okunmuş suyu alıp buzağının üzerine serpti. Buzağa şöyle bir silkindi, etrafı birdenbire tuhaf bir duman kapladı. Gözlerimi açtığımda ay parçası oğlum karşımda durmuş gülümseyerek bana bakıyordu. Hemen oracıkta kıza teşekkür, Allah'a ise dua edip sevincimden havalara uçtum. Hep beraber eve geldik daha sonra bir de ne görelim. Meher ceberut karı ceylana dönmüş. Bir daha kimseye kötülük yapamadı. Oğlumu söz verdiğim üzere kızla evlendirdikten sonra iş gezisine çıktım ben de. Yaşadıklarını burada noktalayan ihtiyar ifrite dönerek, işte yolculuğum sırasında bu adamı gördüm ağlar halde, merak edip yanına geldim, başından geçenleri dinlerken sen geldin, demiş. Dinlediği hikayeyi pek beğenen İfret, anlattıkların dediğin gibi benimkinden daha hazirmiş. Tüccarın kanının üçte birini sana bağışlıyorum deyince, çift köpekli ikinci ihtiyar bundan cesaret alarak derhal araya girmiş. Ben de başımdan geçenleri anlatmak istiyorum ey cinlerin sultanı, Beğenirsen bu adamın canının üçte birini alırım. Beğenmezsen dilediğini yaparsın. Ha ne dersin diye sormuş. İfrit ona da izin vermiş. Bunun üzerine ikinci ihtiyar beraberindeki köpekleri işaret ederek başlamış anlatmaya.